aşrık ya nefsu hubben ve safa aşrık fel keun nurun vadiyan aşrık ya evet bismillahirrahmanirrahim elhamdülillahi ve ssalatu vesselam ala rasulillah ve sahbi ecma'in amma ba'd hamt alemlerin rabbine sülât ve muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ve onun tahir güzide ashabının üzerine olsun kardeşlerim. Bugün yine Kitab-ı Tevhid Allah'ın kulları üzerindeki hakkı adındaki bu güzel kitabın şerhine devam edeceğiz kardeşlerim. Bugünkü bugünkü konumuzun başlığı Babu mineş şirki iradatul insani bi amelihi dünya. Babu mineş şirki iradatul insani bi amelihi dünya. İnsanın ameliyle dünyayı istemesi şirktendir babı başlığı altında kardeşlerim bir konuya değineceğiz. Tabii ki başlığın tevhidle alakası olduğu kesin. Daha önceden de üzerinde durmuştuk. Her başlığımızın tevhidle mutlaka bir alakası olmaktaydı. Peki sizce kardeşlerim bu başlığın biraz sonra soracağız. Tevhidle alakası nedir? Bunu sizden öğreneceğiz. Ancak bu başlığı ben kısa da olsa bir şerh yapmak istiyorum. Burada insanın ameliyle dünyayı istemesi şirktendir cümlesini kısaca bir şerh yapmak istiyorum. Buradaki insandan maksat erkek olsun, kadın olsun, tüm mükellef olan insan demektir. Yani irade taşıyan, sorumluluk taşıyan Allah'ın şerinin yani yükümlü kıldığı insan konumuna gelmekte. Buradaki şirkten maksat ise kardeşlerim bir önceki bapta da değindiğimiz gibi küçük şirkle alakalı bir konudur. Yani insanı dinden çıkartmayan küçük şirkle alakalı bir konudur. Cümlemizde istemesi anlamına gelen, iradetul insan, insanın istemesi anlamına gelen, buradaki istemek, talep etmek, arzu etmek anlamına geliyor. Amelden maksat ise kardeşlerim, Allah ve Resulü'nün bizlere yapmamızı emretmiş olduğu taatlardır, itaatlardır. Dünyadan maksat ise, ahiretin zıttıdır. Yani şu içinde bulunduğumuz hayata, Dünya hayatı diyoruz, yaşadığımız evrenin adına dünya diyoruz. Bizi ahirete taşıyacak köprünün adıdır. O halde yani biz bu durumda cümlemizi şöyle anlayacağız. İnsanın ameliyle, taatıyla dünyalık bir şeyi gaye edinmesi, arzu edinmesi, ahiretten sevap umuyarak dünyada bir kazanç, ücret talep etme ruhunu taşımasıdır. İşte böyle bir inanç şirktendir. Peki neden şirktendir? Hangi boyuttaki şirktir? Hangi ameller, taatlar insanı bu anlamda Allah muhafaza şirke düşürmektedir. Bunların üzerinde Allah'ın izliğine duracağız. Bu babımız, başlığımız bir önceki hani riyah şirktendir, gösteriş şirktendir babının bir nevi devamı niteliğinde olmakla beraber mustakin başlı başına ayrı bir konudur bazı alimler Allah onlardan razı olsun bir önceki babın devamı olarak görse de bazı imamların ve alimlerin ince ve titiz ifadelerine baktığımız zaman bu aslında başlı başına bir yeni babtır kardeşlerim peki bir önceki babla konuyla Riya şirktendir ve bu, bugünkü işleyeceğimiz konu insanın ameliyle, insanın ameliyle dünyayı talep etmesi şirktendir. Arasındaki fark nedir? Bu daha tehlikeli bir bağ. Yani diyelim ki riya bir veya birkaç tane ibadette olur. Anlatabildim mi? Ama bu amel dikkat ederseniz bütününde oluyor. Yani dünyayı talep eden bu insan tüm ibadetinde, tüm amelinde, tüm taatında dünya için yapıyor. O halde bir önceki babın konunun, başlığın tehlikesi buna nazaran çok daha az. Ama o da tehlikeli. Küçük şirktir. Ancak bu bab çok daha büyük tehlike arz ediyor. Çünkü o amelde riyada bazı amellerde insan şirk koşuyordu, riyakarlık ediyordu ama bunda bütün amellerini, bütün çalışmalarını, bütün emeğini, bütün taatını, bütün eylemlerini dünyayı elde etmek için ortaya koyuyor. O zaman bunun durumu bir öncekinden çok daha tehlikelidir kardeşlerim. Peki babımızın bu açıklamalardan sonra tevhidle alakası nedir? Neden şirktir o zaman? İnsan dünyayı istemekle şirk mi işlermiş? Bunu size soralım. Buradaki şirk büyük şirk mi, küçük şirk mi? Bunlara değinmeye çalışalım. Evet İbrahim. Hocam bir önceki hafta işte iş olduğumuz rüya, yani rüya sahibi olan kişinin yapmış olduğu rüyakarlık e, sadece kendisini bağlar, kendisinin amelini fesada götürür. Ancak konumuz ile alakalı... Ama biz ya zaman ameli olarak karşılığını dünyadan istemek kişinin vermiş olduğu fetvadan kişinin yapmış olduğu fiillerden zararı ümmete de mal olabilir hocam. Hararetli evet. biraz daha bundan biraz daha farklı olabilir hocam. Evet güzel. Başka eklemek isteyen var mı? Konumuzun tevhid alakası var mı? Yoksa tevhidi bozan bir hal mi var Vedat? Şimdi hocam tevhid 3 aydır dedi rübubiyet tevhidi, uluhiyet tevhidi isim ve sıfat evet. verilir. Yani, <gülüyor> ibadetler, işlediğimiz ameller de Allah'ın yani uluhiyet tevhidine girdiği için yaptığımız ibadetleri Allah'ın rızasını kazanmak için değil de dünyadan bir menfaat e, çıkarmak için yaparsak bu uluhiyet tevhidini bozar. Dolayısıyla üç tevhidilik sıfatından birinin ortadan aldırmış olur. Yani burada bir nevi sanki Allah'la e, karşılıklı bir çıkar şeyler gibi öyle işte şu ibadeti yap ama dünyanın da bana bunu ver diye bir karşılık istek. Pazarlık e, gibi. E, evet. Öyle e, görüyoruz. De, bozar diye atmış. Güzel. Evet Eyüp? Yaptığımız ibadeti Allah için değil de dünyayı elde etmek için Allah'tan e, amelimizi dünyayı istemek için yaparsak tevhidi bozan bir durum olduğu için şirk oluyor. Güzel. Başka son olarak, son olarak, evet Muhammed Hocam. Hocam ben önce başlı okulunda şey alamamışım. Yani i̇nsanın ameliyle dünyayı istemesi, yani insanın namazıyla oruç ile Allah-u Teala ya yapmış, yapmış olduğu ibadetleriyle dünyayı istemesi şeyden böyle alamamışım. Bunu şuna da örnek verebiliriz hocam. Tabii bozan bu Mesela adam namaz kıldığı hadi oruç kıldığı. Bugün bir, bir oruç zamanında İstanbul'da geliyor, oruç kovar, türbeleri boyuyor olacak. Adam yanına giderken anahtar diyor. Araba istiyor, ev istiyor, e, afedersiniz kadın istiyor erkekler, kızlar kendilerinden koca istiyor, hep böyle dünyalık şeyler istiyor. Yani burada tevhidi bozuyor hocam burada, büyük şirke yapıyorlar. Hem Rabbinden istemesi gereken, hayırlısı istemesi gereken e, isteklerini, hem gidiyorlar vesile kıldıkları takım babalardan, efendilerden istiyorlar. Bu şekilde tevhidi de bozmuş oluyor hocam. Tevhidi, kemalini de bu şekilde bozmuş oluyorlar ve şirke düşmüş oluyorlar. Halbuki oysa kimler hem namaz diyorlar, hem oruç tutuyorlar, tuttukları halde bunlar Rabbinden istemeyip hep böyle efendilerden, babalardan vesile kıldıkları şeylerden istiyorlar. Yani. Bu da tevhidin kemalini bozlar hocam. Evet. Ancak konumuz yani bu anlatmış olduğun konuyla alakalı değil. Yani dünyada bir kişinin yaptığı taatını, amelini, eylemini, emeğini Allah rızasını gözetmemesi, evet. ahiretten bir sevap ummaması, evet. sırf dünya için yapması. Ve sonuçta bu da şirktir. Ben Çünkü kalbi... Şey sonra daha farklı, <gülüyor> başvur, evet. Sonra daha Eyvallah. Allah razı olsun. Daha sonra evet. kişinin bu kalbinde Allah ile taalluk olması gerekirken dünya ile taalluk etmesi. Şimdi kalp ne ile taalluk etmeli? Allah'la. Onun emriyle. Rızasıyla. Onun emir ve hükümlerini yerine getirerek rızasını kazanmakla alakalı olmalıdır. Evet. Ama bu kan yani böyle bir insanın kalbi... Dünya için atıyor. Biraz sonra deliller bunları netleştirecek. Her yaptığı şeyi dünya için, mevki için, makam için, hocalık için, birilerinin yanında e, rütbe, mertebe e, amacıyla yapıyor. Gayesi bu. Yani hatta ibadetini bile, namazını bile, bir iyiliğini, sadakasını, infakını bile Allah için değil insanlar söylesin. Veya dünyada bir konu mevki elde etmek için bunları yapıyor. İşte biz buna diyoruz ki bu insanın ameliyle dünyayı istemesi, dünyaya bu şekilde bir meyil etmesi ve dünya rızasını kazanma ümidi şirktendir. Çünkü Allah rızası gözetilmiyor. Şimdi nasıl insan amelini, taatını Allah için yapmayıp bir başkası için yaparsa, bu amel şirkten olmuyor mu? Riyakarlıktan, gösterişlikten olmuyor mu? Oluyor. Bunun gibi insan amelini de dünyada herhangi bir amelini mevki ve makam amacıyla insanlar arasında rütbe edinmek ümidiyle ve kendisini insanlara sevdirmek ve konumunu izzetli göstermek ümidiyle yaptığı takdirde bu da şirk işlemiş oldu. Tabi buradaki şirk insanı dinden çıkartan büyük şirk kısmına girmiyor. Bu şirk kısmının küçük kısmına giriyor. Tabi konumuna göre de yerine göre de o olay tafsili olarak değerlendirildiği zaman kişinin büyük şirke girme durumu da olabilir. Anlatabildik mi? Konu bu şekilde anlaşılması lazım. Biliyorsunuz dünya hayatının zinetini, şatavatını, malını, makamını, mevkisini, rütbesini isteyenler ancak kimler olur? Kafirler olur. Allah kitabında biraz sonra siz bana delil olarak getireceksiniz. O kafirlerin amellerinin boşa gittiğini, ahiret hayatında da ancak ateşe düştüklerini bana ispat edeceksiniz. Demek ki dünya için böylesine çalışan bir insan, kardeşlerim Allah indinde bakın vaid dediğimiz azapla tehdit ediliyor. Allah subhanahu ve teala bizi onlardan eğlenmesin. Biraz sonra Peygamber aleyhissalatü vesselamın Delilini de gördüğümüz zaman bunu net anlayacağız. Ancak ben delillere geçmeden önce insanlar amel bakımından sınıf sınıftır kardeşlerim. Yani her insanın ameli farklı farklı özenlikler ve vasıflar taşıyor. Mesela amel bakımından sınıf sınıf olan bu insanların bazılarına değinelim. Birinci sınıf insan. Hani derler ya şu adam birinci sınıf adam. Hani şu adam ikinci sınıf, şu adam üçüncü sınıf. Hani ülkeler arasında değil birinci sınıf ülkeler, ikinci sınıf ülkeler, üçüncü sınıf ülkeler değil ülkeler vardır. Dolayısıyla üçüncü dünya ülkeleri konumundayız bizler. Bazıları birinci ülkeler konumunda. Yani iletişimde, elektronikte veya bir takım teknik bilgilerde, en üstüde veya ekonomide daha güçlü olanlar birinci sınıf oluyor. Dünya hayatında böyle. Şimdi biz birinci sınıf insandan başlayalım. Bu birinci sınıf insan kim? Ve nasıl bir amel içinde ki bu birinci sınıf insan olmuş. Bu insan ibadetini taatını yalnız ve yalnız Allah Subhanahu ve Taala'nın rızasını kazanmak amacıyla yapan ve Rabbinin ahiretinde sevap uman ve cennetini arzu eden müminin ortaya koyduğu, müvahhidin yaptığı ameldir. İşte bu Müslüman birinci sınıf insan. Şimdi sıralamaya göre derece düşecek sıralamaya göre derece düşecek o halde bu birinci derecede bu birinci sınıf Müslüman demek ki amelini sırf Rabbinin rızası için yapıyor ibadetini, duasını cihadını, infakını, sadakasını ilmini, kıraatını değil mi? aklınıza gelen bütün taatlarla alakalı Hasan hocam amellerini kimin için yapıyor? bir tek olan Rabbul Aleminin rızasını kazanmak ümidiyle yapıyor Burada. İnsanlara da yer vermiyor. sözlerini aldırmıyor. Kınayıcıların kınamasını asla ve asla doğrulamıyor. Önemli olan diyor Rabbul Aleminin benden razı olması. Allah benden razı olsun dünyadaki tüm insanlar razı olmasın önemli değil diyor. Böyle bir inancı kardeşlerim taşıyor. İkinci sınıf insan ise ibadetini ve taatını hem dünya hem de ahiret için yapan insan. Bu nasıl oluyor? Hem dünya için hem ahirat için yapan bir insan. Yani bu insana bir örnek verirsek çok rahat anlaşılır. Mücahid. Telefonlarımızı lütfen kapatalım kardeşler Allah rızası için. Evet. Bu mücahidi bir örnek verelim. Mücahid kimdir? Allah yolunda cihad eden. Allah yolunda davasını yüceltmek için canını veren insan. Şimdi Allah yolunda böyle samimi, ihlaslı bir niyet taşıyan cihad esnasında ganimet elde ediyor. Bu ganimeti alması da ona meşru mu? Meşru. Allah ve Resulü ganimeti helal kıldı mı? Kıldı. Onu almaya da teşvik etti mi? Etti. Hem Allah'ın rızasını gözetiyor, hem de düşman önünde bugün o ganimete ihtiyacı var. Örneğin Suriye'de Ehli Sünnet Taifa Mansura Mücahitler kardeşlerimiz, Allah onlardan razı olsun. Rabbim güçlerini arttırsın. Kuvvetlerini yücetsin. Attıkları kurşunları ve bütün bombaları düşmanlarına, hedeflerine ulaştırsın. Kafirlerin e, kurşunlarını ve bombalarını da Rabbim başarısız kılsın. Şimdi bu kardeşlerimiz ganimete muhtaç mı? Evet. Ganimete de muhtaç. Ama onlar ganimet için mi savaşıyor? Hayır. Niçin savaşıyor Allah yolunda? İleyi kelimetullah. Allah'ın rızası. O halde biz bu durumda buna ne diyoruz? İşte böyle bir mücahidin hem ahiret için hem de dünya için çalışmasında bir sakınca yoktur. Örneğin mesela ben sılayı rahimi çoğaltırsam. Sılayı rahim benim rızgımı çoğaltıyor mu? Arttırıyor. Ömrümü uzatıyor mu? Uzatıyor. Resulullah'tan gelen haberler böyle. Ben de o zaman sılayı rahimi bolca yapmamın ne sakıncası var? Dünyada sırf Rabbim bana ömrümü uzatsın diye sırf rızgımı çoğatsın diye böyle sıla-i rahim yaparsam bir haram mı? Çünkü delille sabit. Allah ve Resulü beni buna teşvik ediyor. Hem rızam Rabbimin rızasını kazanmak hem de dünyada değil mi? Ömrümün uzamasını istemek Fatih Hocam. O zaman bu amelim de meşrudur. Yani ben ikinci maddeye iki tane somut örnek verdim ki çok daha net iyi anlaşılsın. Bir de deminki mesela mücahitten haber verdik. Mücahid'in Ganimet elde etmesi şöyle oluyor. Diyelim ki kim diyor Resulullah Aleyhissalatu Vesselam? Bir kafir Allah yolunda cihatta öldürürse onun malı o öldürene helandır. Hadisimiz Bukhari'de, Müslim'de geliyor. O halde öldüren Allah yolunda öldürüyor ve elde ettiği de dünyalık bir şey oluyor. Sonuçta bunun hiçbir sakıncası yoktur kardeşlerim. Bu da ikinci sınıf insan. Üçüncü sınıf insan. Allah'a ibadet eder, namaz kılar, oruç tutar, ilim öğrenir, Kur'an hafızı olur, imam olur, muallimlik eder. Ancak bu yaptığının karşılığını dünyada hayırla anılmak için yapar. Yani bunları Allah rızasını gözeterek yapmaz. Dünyada mevki ve makam elde etmek için yapar. Veya aç kalmamak, mağdur olmamak, çoluğunu çocuğunu zor duruma düşürmemek için yapar. Böyle bir bozuk niyet taşır. Çünkü o din öğretmekle, İslam öğretmekle gaye bunu amaçlar. Yani böyle insanların belki ülkemizde sayısı az olabilir ama başka ülkelerde farklı farklı desenleriyle görülebileni. Böyle bir insan bu ibadetlerini, taatlarını yani Allah ve Resulü'nün emrettiklerini yerine getirirken amacı İş ve vazife kaygısı vardır. Onun varlığı işini, vazifesini, açlığını gidermek ve dünyada insanlara güya din öğretmek ve Allah'ın davasını yüceltmek. Böyle bir niyeti bozuk insan üçüncü sınıf insandır. Çünkü niyeti bozuktur. Allah subhanehu ve teala buna bu riyakar insana ecir verecek mi? Vermeyecek. Çünkü burada bu insan bu ameli niçin yaptı? Allah için yaptı mı? Yapmadı. Kimin için yaptı? dünyalık için, mevki için, makam için dünyanın ücretini bekledi. Dünyanın mevki ve makamlarına göz koydu. İşte Allah bunun amelini kabul etmeyecektir. Bu yüzden niyetlerde ihlas önemlidir. Amelde ihlas önemlidir. İhlas amellerin de temel şarttır. Bir amelin kabul olmamasının sebebi de niyetin bozuk olmasındandır. Peki dördüncü sınıf insan her ibadetini ve amelini sırf dünya için yapar ki böyle bir kimsenin ameli makbul değildir. Biraz sonra değineceğiz. Yani adamın elinde para var. Paran varsa şerefin vardır diyen insanlar. Paraya öylesine tapmıştır ki insanları parayla değerlendirir, parayla küçümser, parayla yüceltir. Biraz sonra ona daha detaylı değinmeye çalışacağız. Son ve beşinci sınıf ise bu kimse ise namaz kılar, ibadet eder, dua eder infakta bulunur yeri gelir değil mi Allah'ın emir ve hükümlerini yüceltmek için gayret eder ancak bu adam Allah subhane ve taala'ya şirk koşanlardandır gider mesela önülerden medet bekler mesela örneğin daha geçen dün akşam izlediğim Mahmud Efendi'nin mesela ünlü hocalarından biridir cübbeli değil başka birisi isimler önemli değil oturmuştur ekran önünde bir hadis zikretmiştir İbn-i Şeybe'den ve zayıf ve uydurma bir hadistir demiştir ki zor durumda kaldığınız zaman yani ölülerden yardım isteyebilirsiniz yani kutuplardan, büyüklerden ölülerden, uzaktaki gayitteki efendilerden bakın bu adam sakal uzatır tak takar, infakta bulunur ilim öğretir, davet yapar Allah'a çağırır namaz kılar, ibadet eder ama dikkat edin burada şirk koşar mı? Koşar. Allah varken ölülerden yardım istemeye davet eder. Buna benzer çok insan var. Ya da gider türbelere tapar, ölülerden medet bekler. Allah subhane ve Teala'ya yapması gereken ibadeti Hüseyin hocam kime yapar? Bir başkasına. Bu beşinci sınıf insan. Bütün ibadetleri bu adamın boşuna gitmiş midir? Gitmiştir. Çünkü bu adam şirk koşmuştur. Allah'la beraber olmak gerekirken kalbi kiminle beraber olmuştur? Ölülerle beraber olmuştur. Uzaktaki efendilerle beraber olmuştur. Onların yardım edeceğine inanmıştı. Bütün ibadetleri boşuna gitmiştir. Ve boşuna yapmaktadır. O halde amelimizin makbul olabilmesi için biz şu ana kadar aslında şuna değinmiş olduk. İhlaslı olmamız gerekiyor. Niyetlerimiz sanih olması gerekiyor. Ve amelimiz Kur'an'a, sünnete uyması gerekiyor. Aksi dua ameller boşa, Gide biliyor kardeşlerim. Başladığımız işte bu konuların üzerine değerli kardeşlerim bizi yoğunlaştırıyor. O hadiyi Müslüman kardeşim amelini yaparken amelinle dünyayı değil Allah'ın rızasını, ahirette Allah'ın sana takdim edeceği sevabını arzula. Eğer amelinle dünyayı arzu edersen biraz sonra ayet geliyor. Dünyayı verir Allah. Hem de eksiksiz olarak verir. Ama ahiretten nasibin olmaz. Allah onu sana asla vermez. Dolayısıyla kardeşlerim amellerimize dikkat edeceğiz. Şimdi son nokta başlıkla alakalı. Demek ki insan amelini eğer dünya için yaparsa şirke düşüyor küçük şirk. Eğer Allah rızası için yaparsa da tahsin Allah indinde ameli makbul oluyor. Allah sizin ve benim ve tüm salih muvahid müminlerin amellerini katında Makbul eylesin kardeşlerim. Gelin bana birinci ayetle delil getirin inşallah. Evet. Kim? Evet İdris. Buyur inşallah. Kim dünya hayatını rezil isterse orada onlara işlerinin karşılığını tas veririz ve orada onlar için eksikliğe eksikliğe uğratılmazlar. İşte onlar ahirette kendileri için ateşten başlayış bir şeyleri olmayan kimselerdir. Dünyada yaptıkları da boşa gitmiştir yapmaktan olukları şeyler zaten 15 16. Güzel. Başka okumak isteyen Sedat Hocam Kim dünya hayatını ve onun ziynetini isterse orada onlara işlerinin karşılığını taslama veririz. Ve orada onlar hiçbir eksikliğe uğratılmazlar. İşte onlar ahirette kendileri için ateşten başlar. Hiçbir şeyleri olmayağı <gülüyor> severdir dünyada yaptıkları da boşa gitmişti. Yapmakta oldukları şeyler zaten batındır. Bu süresi sonmuş ona. Güzel. Bir kişiden daha alalım. Evet Taslam hocam. Buyur inşallah. Kim dünya hayatını ve ziynetini isterse orada onların istediklerini karşılığında taslaman veririz. Ve orada onlar için hiçbir eksikliğe uğratılmazlar. İşte onlar ahirette kendiler için ateşten başka hiçbir şeyleri olmayan kimselerdir. <gülüyor> dünyada yaptıkları da boşa gitmiştir. Yapmakta oldukları şeyler zaten farkındır. Bu suresi 15-16. Evet şimdi bu ayeti kelimeye geçmeden önce başlığımızı net olarak bazı kardeşlerden nasıl anladıklarını öğrenelim. Hemen sonra ayetimize geçeceğiz. Bu ayete geçmeden önce başlığımızdan ne anladık? Başlık bize neleri öğretti? Hemen başlığı öğrendikten sonra bu ayeti delil olarak getireceğiz. Evet Muzaffer hocam. Burada benim öğrendiğim hocam yaptığımız amellerin yalnız Allah subhanahu için yapmamız gerektiğini rüya katmadan dünyalı fazla bir şey istemeden Dünyalı fazla bir şey istemeden mi? <gülüyor> hocam, de, Allah bayram. sana rahmet etsin güzel. Mücahit'in şeyini vermiştiniz ya hocam. Anladım. O evet. Hmm. evet eyvallah güzel. <gülüyor> güzel. Allah hayran. Kremik Allah, Evet has, uh, İsmail. Hocam burada iki şey anladım ben de. Hı -hı. Birincisi dünyada sadece Allah'ı değil de sadece dünyayı isteyip sadece ondan yetinenler çünkü kalplerini onunla mutluluğunu etmeye çalışıyorlar. Oysa Allah, Allah'ı zikretleyince kalpler mutluluğunu olur. İkincisi de yaptığı ibadetimle bir taatını, bir ibadet amaçlı ne yaparsa yapsın bunu Allah için değil de birilerine razı etmek için. Evet bu işte bu dünya için ister. Bu da anladım, yani şirkten. Güzel. Çok güzel anlamışsın. Abdullah. Hocam başlıktan anladığımız yaptığımız ibadetleri, amelleri Allah Rıza için değil de dünyalık için istediğimiz zaman bunun şirk olduğunu anladılar. Çok güzel. Maşallah. Sedat hocam. Ya, i̇nsanın yaptığı amellerin karşılığını dünyada istemesi sadece <gülüyor> dünyalık için çalışması tevhidi bozar. E, Kitapla da alakalı zaten burası. Ama Müslüman ise ahireti kazanmak için dünyada çalışır. Ama sadece evet. dünyada karşılığını ister ise ahiret için çalışmaz. Sadece dünya için çalışır ise bu tebhidi bozar ve küçük şey işlenmiş olur. Evet yani biz dünya hayatında her zaman her eylemde, her emekte, hem çalışmada, her çalışmada ne yapacağız? Rabbimizin rızasını gözeteceğiz. Rabbimiz bizim hayatımızın düsturunu, nizamını çizmiştir. Yol göstermiştir. Yemek yerken bile, otururken bile, yürürken bile, konuşurken bile, spor yaparken, uyurken, hayatın her safhasında ben bunları Allah için yapacağım. Kahvaltımı için yapıyorum? Daha iyi çalışmak davama daha iyi hizmet etmek daha iyi anlamak değil mi? mesela dinleniyorum biraz dinleneyim Allah'ın dinini daha iyi anlayayım daha iyi e, insanlara aktarayım diye böyle bir hissiyat olursa yürürken sağlıklı olayım Allah'ın davasına daha güçlü hizmet edeyim niyeti taşırsa uyurken dinleneyim sırahat edeyim dinç bir beyinle kafayla Allah'ın davasını yücelteyim yani siz bunları çoğaltabilirsiniz. Anlatabildim mi kardeşlerim? Bütün eylemlerimizi, dünyalık eylemlerde bile biz Allah rızasını gözetirsek, Allah da bütün dünyalık amelleri bize bir ibadet hükmüne çeviriyor. Zaten bizim ibadetlerle alakalı Allah ve Resulü'nün bize emrettikleri ibadet nerede? Ahiretten başka bir gayemiz olmayacak. Yani Allah'ın rızasını kazanmaktan başka bir gayemiz olmayacak. Onun dışında bir gaye, Küçük şirket taşıyabilir Allah korusun. Evet, buna dair. Evet, Muhammed kardeş. Size ne anlıyorsun? Mesela burada ben de anladım şudur mesela. Arkadaşlar bazı bize çektiler. Bir de mesela insan yapmış olduğu amel başkasını razı edersin. yani kendi de bundan faydalanırsa. Mesela günümüzde e, çok şeydir mevlut okuma. Evet. Mesela mevlut okuyor adam. Sadece o ölü sahibini razı ediyor. Onun kalbinin mutlakına olması, şey olması için de bunda da önce pazarlık yapıyoruz. Evet. Hani şu paraya biz bunu okuruz. Ha burada baktığımızda evi bozan hani e, şu ki adam arşiyi memnun edecek yani. Evet. Bu saygını. Hani bir de mesela mezarlarda Kur'an okuyorlar ve ölü sahibine parayı alıyorlar yani. Evet. Burada karşı memnun etmek için. Evet. Şey. Bir de mesela e, şöyle bir işte e, türbeden bir yaptırıyorlar bir işte bir kurban kesmeyi. Yani aslında Allah için kesecek olan kurban mesela başkasına adına kese bu da hem şirktir hem insan tebrik bozar yani. Evet. Peki bir soru sorayım kardeşler. Mesela bugün ülkemizde imam kardeşlerimiz var. Camilerde imamlık ediyorlar. Şimdi bütün bu imamlar maaş aldıkları için dünyaya mı çalışıyorlar o zaman? Yani biz şimdi bu okuduklarımızdan bunu mu anlayacağız? Evet bunlar maaş alıyorlar. Aylık alıyorlar, işte sigortaları var, işte lojmanları var. Bunlara devlet, diyanet bir ev tahsis etmiş ve yaşıyorlar. Şimdi bu kardeşlerimiz dünyalık için mi çalışıyorlar? Evet, somut bir örnek verelim ki anlaşılsın yani. <gülüyor> evet Zeynep Hocam. Hocam zaten onun meslek edilmiş. Mesela ben yazıksızın şahısına da örnek vereceğim orta, sen... Sen bunu Allah için yaptın. O adam meslek edin. Belki benim de mesleğimdir şu an anlattıkları. Görünmüş, görüneniz o. Belli olmaz. İnsanların niyetleri Allah indinde değerlidir. Yani burada olmam bile benim acaba salih olduğumun alameti mi? Ben bir şey Şimdi ben mesleğim davettir. Ben davetçi olarak bir meslek edinemem. Ben mesleğimin davetçi olduğuna inanan biriyim. Bana soruyorlar. Hocam mesleğin ne? Davetçiyim diyorum. Yani mesleğin ne? Davetçiyim. Eğitimciyim. İnsanlara dini anlatıyorum. Yani hocam başka mesleğim yok mu? Allah bana böyle bir meslek kısmet etmiş. Elhamdülillah. Evet. Hocam şimdi sen, ben bazılarını biliyorum. yedekle karşılayayım onunla olan bir ibadet olduğunu ama bunun olması bile gelmedi bize şey tamam güzel. O zaman ha bunların içerisinden bazıları müstesna diyelim. Ha o zaman evet genellemeyeceğiz. Tamam bunu öyle anladık. Zeynal hocam güzel. Peki buna eklemek isteyen kardeşler var mı? Evet e, Ebu Bekir. Hocam e, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem veliyor ameller niyetlere göre de herkesin niyeti herkesin niyeti desteği vardır. Kimin icreti Allah ve Resulünün ise, icreti Allah ve Resulünün nedir? Kimin de icreti kazanmak istediği bir dünyalık ve nikahlanmak yani istediği bir kadın ise, icreti icret ettiği şeydir. Şimdi az önce sorduğunuz soruya gelirse bunu e, dayırabiliriz. Yani bu kişinin içindeki niyete bağlıdır. Bazı imam vardır mesela, der ne, Yani Allah bana bunu nasip etti. Tamam ben e, sabah namazını kutluyorum. Sabah namazını, öğlen namazında yani gününü çoğunu camide geçmiyordur. Cemaatle geçmiyordur. Bilmeyenlere bir şey öğretiyordur. Çocuklar geliyordur, ders veriyordur. E, i̇mam biz e, insanlar genelde haftanın beş günü, altı günü çalışıp bir gününü tatil yapar. Yorulduğu kadarıyla şu anda ülkemizde yani imamların bir gün tatili bile yoktur yani, amel amel amel. yani bu, var, varsa, var Varmış yani, yani şu an var. Çalışıp imam şöyle bir düşünceye sahiptir. Ben bunları yapıyorum. Bunun karşılığında yani ailemi kendimi geçindirecek herhangi bir e, gelirim yoktur. Bunun karşılığında devletten aldığım bir maaş vardı veya bir e, şey vardı. Bunu da almak zorundayım. Ha Bununla beraber hem Allah'tan yaptığı iş karşılığında Allah'tan e, bunun sevabını, ecrini umar. Bunun yanında o aldığım maaşı da Allah'ın kendisine bir ikramı olarak niyetle görür. Bunu inşallah Allah katında <gülüyor> amel e, niyetine göre bir Güzel. başka Güzel. bir imam vardır <gülüyor> sadece bir iş olarak görür normal bir fabrikada çalışmak bir dünyalık e, kazanmak ve bir iş görür Allah'tan sevap beklemez umurunda da olmaz sadece bir, iş, bir namazını kıldırıp görevini yapar bunun karşılığında sadece malımı alayım çoluk çocuğumu geçindirim diye düşünürse Allah muhafaza. muhakkala <gülüyor> Güzel. Kardeşler o zaman yani diyelim ki bir imamın maaş alması ve Allah rızasını da gözeterek dinini yaşaması ve insanlara dini davet etmesi haram değildir. Bu meşrudur. Hem dünyasını hem ahiretini birlikte götürmesi biz birinci sınıf insandan sonra ikinci sınıf dedik yani bunun ikinci sınıf kategoride bir insan görmeyin yani o, bu birinci sınıfın kategorisine de girebilir. Allah onlardan razı olsun. Samimi, muhdis imamlar ala ras vel ayn. Ancak somut bir örnek vereceğim. Haftanın bir günü tatil iken eğer imam şunu diyorsa hani cemaat'e namaz kıldırması gerekiyor ya cemaatta kimseyi bulamayıp da imamın kapısını çaldığında hocam bize imam olup da cemaatla namaz kıldırır mısınız dediğinde ben imamın şu an tatildeyim ve resmi olarak hakkımı kullanıyorum Başka bir insan veya siz aranızda bir imam tayin et demesi bu adamın Allah rızasını gözetmediğinin apaçık bir delilidir. İşte bu imam bu bizim üzerinde durduğumuz Allah rızasını gözetmeyen sırf o makamı Allah için değil dünyalık için elde eden insandır. İkinci bir somut örnek bu insandan. Şimdi diyanet örneğin zorunlu olarak belli vakitlerde namazlardan sonra tedrisat yapmalarını ilim öğretmelerini istiyor değil mi? Bunu diyanet dediği için yapıyor da eğer diyanet de bunu özgür bıraktığında Allah'ın dinini Kur'an'ı öğretmeyip hadis dersleri yapmayıp İslam'a hizmet etmeyi böyle bir vasfa bürünürse bu adamın niyeti açık bir şekilde zuhur eder. Örneğin başladı bugün 3 sene boyunca Diyanetin emri gereği Adem kardeşim Kur'an dersleri hadis dersleri vermeye. Sonra 3 yıl sonra Diyanet dedi ki ister versinler ister vermesinler dedi. İmamlarımız bu konuda özgür. Gitsin dedi cemaat dinini nereden öğrenirse öğrensin. Gitsin televizyondan mı öğreniyor? Kitaplardan mı öğreniyor? Başka hocalardan mı öğreniyor? Din hürriyeti var. Dinleyen dinlediğini öğrensin dedi. Bu imam efendi de bunu işiterek bütün tedrisatlarını, ilmi derslerini bıraktı. İşte bu adam dünyalık bir adamdır. Allah rızasını gözetmiyor. Eğer Allah rızasını gözetseydi bir kişi de gelse, on kişi de gelse ki cemaat mutlaka devam edecektir. Onlar Allah'ın dinini öğretmekten geri kalmaz. Anlatabildik mi kardeşler? Bunlar somut örnekler olsun ki, yani kişinin mevki ve makam için dünyayı istemesi nedir? Bunları bu noktada örnek olarak gösterelim. Men... Evet. Mesela bu günümüzdeki imamlardan, e, mesela şimdi bunların görevi namaz kıldırmak mı? yok ibadet etmeleri, etmeleri insanlara hakka davet etmeleri Kur'an öğretmeleri bu sorumlulukların tümü omuzlarındadır ama bunun kimileri bunu kimileri yapıyor kimileri yapamıyor şimdi imamların üstüne sürekli yüklenmeyelim dünyada birçok insan da var kardeşlerim yani onlara da yüklenelim yani adam zengindir sadece yani dinini yaşamaktan sorumlu olan imam mıdır? hoca mıdır? Bu memlekette hocalara, imamlara yüklenildiği kadar kimseye de yüklenilmemiştir. da söylemek lazım. Zengin de var, öğretmen de var, değil mi? Maliyecisi de var, yani işçisi de var, fabrikatörü de var. Bunlara da yüklenelim. Bunlar memur değil mi? Allah'ın memurları değil mi? Allah onlara din emretmedi mi? Dolayısıyla yani biraz e, dinini yaşayan insanlar hep hayat boyu suçlanılmıştır. Onların omuzlarına basılarak ne yapılmıştır? Din kötülenmiştir. Yani bu anlamda onlar da mesul. Hepsi mesuldür. Yani hocam bir sorularda imam Ayet Hatice'yi boş verirse bu imam ne denir? Öyle olmaz. Bu imam cahildir. Cahildir. Sordum diye boş ver Ayet sonra gel boş vermeden şiir olur. Neyse kardeşler biz, biz konumuzun dışına çıkmayalım. Ben somut örnekler vererek bir şeyleri yani aslında daha iyi anlamanıza vesile oldum. Anlatabildim mi? Yani imamlardan şimdi girip imamları tahkir etmeyelim. Bizim buradaki amacımız sani muttaki imamları bunlardan beri görmek Allah onlardan razı olsun. Faydalı olan da var, faydasız olan da var. Şimdi geleceğim kardeşler ben bir ayete bir başlayamadım. Bir ayeti bitireyim Allah'ın izniyle size, size de gelecek. Bugün katılımcı kardeşler maşallah mükemmel. مَنْ كَنَا يُرِيدُ dünya الدُّنْيَا nuffi نُوَفِّ اِلَيْهِمْ عَمَالَهُمْ ف۪يهَا وَهُمْ fiha la يُبْخَصُونَ اُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ اِلَّا النَّارِ وَحَبِتَ مَا صَنْعُ ف۪يهَ وَبَاتِلُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ Hud suresi 15 ve 16 Kim dünya hayatını ve ziynetini isterse Kim dünya hayatını ve ziynetini isterse Orada onlara işlerinin karşılığını tas tamam veririz Ve orada onlar hiçbir eksikliğe uğratılmazlar işte onlar ahirette kendileri için ateşten başka hiçbir şeyleri olmayan kimselerdir. Dünyada yaptıkları da boşa gitmiştir. Yapmakta oldukları şeyler zaten batıldır. Ayet-i Kerime bu anlamda çok çarpıcı. Amenleri boşa götüren insanlardan haber veriyor. Evet bu ayeti kim nasıl anlatacak bize sizlere söz hakkı vereceğiz ama her şeyden önce Evet, Ali kardeşim parmağını kaldırmıştı. Bir şeye değinecek, evet. Hocam ben <gülüyor> örnek vermek istemiştim de. Evet, güzel. Buyurun örnek, inşallah. Neslinin adı radıyallahu anh şehadeti istemişti. Ve cihad etmişti. Şehadet, yani şehadet şerbetini içmişti inşallah. Evet. Yine buna nazaran Kuzman da, o da cihade yani cihade katılmıştı. Ama kanimet istemişti. Yani bu da somut bir yerde inşallah. Evet tabi. Yani cihat meydanlarında kiminleri var? Ganimet yolunda gider kiminleri var? Allah rızasını gözetirler. Allah bize ihlası nasip etsin. Peki bu ayetin neresinde delil var? Başlıkla alakası ne? Evet. Evet Zeynep hocam. Bugün maşallah yıldız gibi hocam konuşuyorsun yani her şeye cevap veriyorsun yani çok güzel. Evet. Çalışmışım maşallah. Kim dünya hayatının zihnetini isterse Evet. bu Sadece misal ibadet olmuyor misal sadece adam ibadeti bırak dünyanın için çalışma da bu olabilir. Zaten Allah-u Teala diyor ya biz onlara çalıştıkların karşılığını veririz. İnsan için? çalışmanın karşılığını almayacak. Evet. Güzel. Başka? Eklemek isteyen? Evet Hasan Hı -hı. Hocam. şimdi Allah Resulü Sırası ee, amelleri ya, neler görebiliyoruz? Şimdi bizim için kriter olarak da amellerin Allah katında kabul edilebilmesi için üç tane şart gerekirdi bir insan tevhid ehli olması lazım, İkincisi ihlas ve samimi, üçüncüsü yapmış olduğu her amel Kur'an ve sünnete uygun olması lazım. Üçüncü yâre geldiğine Allah batman kabul oluyor. Bunun haricinde, yapılanlar tam zıtlıdır. Yani dünya ziynetini isteyip de ahireti unutursa, Allah'ın emrettiklerine dünyada tutulur da, yine de dünyalık içinde çocuğun çocuğunun rızkı için helal yollarda kazanırsa, yani bize Kur'an ve sünnetin emrettiği şu şeyler dengin olarak da tutturursa sakınca yoktur. İyi Ama Onun haricinde ahireti tutup da sadece dünyalı olarak da şey yaparsa o zaman unutmuştur yani ahiret yaparsanız. Evet güzel. güzel. Başka eklemek isteyen var mı? Evet İsmail. <gülüyor> Hocam burada aklıma bir şey geldi de ayetle ilgili. Hı. Allah Mesul'e veyattan olan sahabeler diyordu ki ''Ben sana ya Allah işte nimet için beyat etmedim, şehit olmak için, o buradan girip buradan çıkması için beyat ettim.'' demişti. Allah onu doğrulamıştı. Şimdi amellerde niyetlere göredir demişti. İşte kim de bu dünyada sadece dünyanın zihniyetini isteyerek yaşarsa Allah da ona istediğini verir. Onun yaptıklarından dolayı da ahirette boşa gitmiştir, onun yaptıkları batılır. Ama kim de Allah'ın rızasını kazanarak bir şey istese Allah onu o yoldan kolaylaştırır, önünü açar. Doğru yola iletir. Güzel. Peki sahabiler geldi. Allah Resulü tek tek ganimetler dağıttı. Sahabeler ganimeti aldı, gitti, aldı, gitti, aldı, gitti. Sahabi geldi. Dedi ki ben ganimet için seninle beraber olmadım. Ben ganimet için cihat etmedim. Ben okum buradan girip buradan çıkması için İle-i yolunda cihat ettim. Yani ben Allah yolunda şehit olmak için cihat ettim dedi. Diğer sahabiler dünyalık için mi o zaman çalıştı? Öyle mi anlayacağız? Hayır. Demin dedik ya hem ahiret Allah rızası hem de Allah onların o güzel rızasına mukabil ne yapmıştır? Ganimetler vermiş, Mükafatlandırmıştır. Alan da almayan da. Ama o almayan azametini, takvasını, huşusunu çok daha güzel bir şekilde ortaya koymuştu. Dolayısıyla bu verdiğin örnek de aslında sahabi hayatından bu konumuza çarpıcı bir örnektir. Güzel. Ee, son olarak Ebu Bekir'e de bir söz verelim. Sonra ayetimizi anlamaya çalışalım. Evet. Evet. Güzel. Musa bir de sen kaldırmıştın parmağını. Mağaraya bir ara bir sütten olduğu zaman üç kişi girmişti de amelleriyle Allah'tan yardım istemişlerdi. Eğer bu senin hızlan içinse bu mağara açılsın diye üç çeşit dua yapmıştık. Yani evet. Bunların da iflası olduğundan dolayı Allah bu mağarayı yüzeylerinden atmıştı. Evet. Amellerinin Allah katında makbul olmasından dolayı Allah da onları bir meşakkatte, bir zorlukta kurtarmıştı. Demek ki salih amelle Allah'a tevessül edebiliyoruz. Yani bu hadis bize bu alanda meşrudur. Kişi salih amelini Rabbine arz ederek ya Rabbi katında makbul ise bu amelim değil mi? Ya Rabb bana yardım et. Tevessülün bir başka meşru boyutuydu. Şimdi bizim Hud suresi 15 ve 16. ayeti kerimemiz bakıldığı zaman kafirlere yönelik bir ayet. Kafirlerden bahsediyor. Ancak kafirlerden bahsetmesi has bir durum olsa da aslında ayet umum içeriyor. Yani bu ayet hem kafiri de içerir hem Müslümanı da. Nasıl kafir bütün amellerini bütün eylemlerini bütün işini dünya için dünyasını imar için çalışırsa Allah da böylelerinin amellerinin boşa gittiğinden haber veriyorsa keza Kafirlerin bu vasıflarından bir vasfı bir mümin bir Müslüman alır da ibadetinde veya dünyalık bir işlerinde Allah rızasını gözetmeyip dünyayı ve dünyanın içindekileri amaçlarsa bu takdirde Abdullah kardeşim bu kimsede bu ayetin kapsamına girer. Yani ayet sadece kafirlere hastır demek mümkün değil. Hani وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا Kim Allah'ın indirdikleriyle hükmetmezse, işte onlar kâfirlerdir ayetini. Bu ayet sadece ehli kitabı kapsar demek yeterli olmadığı gibi bütün insanları da kapsadığını söylemiş olacağız. Bu ayet bu anlamda, bu çerçevede bunu ifade ediyor. Men kana yuridu'l hayate'd Kim dünya hayatını isterse diyor. Bakın ayetin başında İbn Abbas, r.a. onlara, İbn Abbas, r.a. diyor ki, ey sevabı yani dünya hayatının sevabını. Çünkü biz sevabı nereden bekleriz Allah'tan? Ahirette sevap bekleriz, değil mi? Dünyanın sevabını, dünyada isterse diyor. E böyle bir insanın ahiretten nasip olur mu? Olmaz. Olmaz. İbn Abbas, rahimahullah, ne kadar güzel r.a. onlara ne güzel. Bu ayeti tefsir ediyor. O yüzden tefsirde ilk müracaat kaynağımız neresidir? İbn Abbas, İbn Abbas radıyallahu anhume. Neden? Çünkü onlar Peygamber'in duasına mashar olmuş kardeşlerim. Peygamber Aleyhisselatu Vesselam'ın duasını almış bir insanın tefsirine değer vermeyip de kime değer vereceğiz kardeşlerim? Geçen haftalarda da değindi. Kur'an'ı en güzel anlayan tercümanul Kur'an diye adı anılan İbn Abbas'a neden değer vermeyelim? Bu ümmetin selefi bize Kur'an'ı İbn Abbas'la anlamaya davet ediyor. İslam oğluyla, bayındırla anlamaya davet etmiyor. Allah bizi İbn Abbas'la, Abdullah mesutla, Mes'ud'la katadeyle, mücahitle, dahhakla, tavusla, ata yle. bu gibi bu ümmetin seçkin müfessirlerinin anladığı gibi, tefsir ettiği gibi, açıkladıkları gibi açıklamaya, anlamaya davet ediyor. Eğer biz bunlar gibi anlarsak bu ümmetli ihtilaf olmaz kardeşlerim. Bugün herkes kendine göre bir Kur'an anlayışı üretip durmaya başladı. O zaman bunlara dur demenin yolu selefin mefhumuna davetten geçiyor İdris. O halde. Bakın burada وَزِينَتَهَا ve süsünden diyor isterse değil mi? Allah ayette ne diyor? Dünya hayatını ve ziynetini. Ziynet nedir? Süstü. Süsünü isterse. Ziynetini. Peki buradaki İbn Abbas'ın sözünü ey meluhe diyor. Yani dünya hayatının malını, mülkünü isterse, mevkisini ve makamını isterse, böyle bir insana Allah subhanahu ve teala dünyada aldığından dolayı ahirette bir şey verir mi? Musa verir mi? Muhammed kanlı kardeşim, sayin verir mi? Elbette vermeyecekti. O halde istediklerimiz eksiksiz kalmaması için değil mi? Ahiret hayatında Allah indiğinde amellerimizin karşılığını görmek için dünyada niyetlerimize dikkat edeceğiz. Ayetin devamında, ulaikel ladinaleyse luhum fi alahti illa Onlar için ateşten başka bir şey yoktur. Yani bir makam bir mevki bir mal bir süz bir zinat bir dünyalık şeyler için mesela ne gibi bir makam bir diploma bir mevki bir mertebe için çalışan böyle bir kimselerin Allah indinde ecri olmayacak böylelerinin amelleri boşa gitmiştir ancak ve ancak onlar ateşin ehlidir denilmektedir Bu halde ayet açıkça dünya için amel edenlerin amellerinin boşa gittiğini öğretti mi öğretti bir başka noktada sanih amellere yönelmek gerektiğini hatırlattı mı? Hatırlattı. Küçük şirkten uzak kalmanın önemini beyan etti mi bu ayet? Etti. Amellerde ihlasın ve niyetin samimi bir şekilde olması gerektiğini söyledi mi? Söyledi. Bir Müslümanın da amelini dünya için değil ahirette sevabını ummak için yapması gerektiğini de hatırlattı mı? Hatırlattı. Konumuzla alakalı bu konulara bu ayet açık bir delildir. Şimdi geldik son delilimize. Evet. Son delilimiz İdris. Ebu Gureyre anten anh'den Sayf Muadil'de hadis şöyledir. Rasulullah Sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Dinarın kulu helak olmuştur. Bir hemin kulu helak olmuştur. hamisa bir çeşit elbisenin kulu helak olmuştur. Hamile döşek ve benzeri eşyanın kulu helak olmuştur. Böylesi ister verirse hoşnut olur, sevinir. Şayet mahrum edese kızıp öfkelenir. erak olup yıkılmış, ne istese tersiz olmuştur. Bir yerine diken bassa, onu çıkarmaya dahi takati yoktur. Allah yolunda atının dizginlerini kavrayan, saçı başı dağınık olup, ayakları toza toprağa bulan, bulanmış, o kolun hali ise ne güzeldir. Nöbet tut denese, nöbet tutar, sür denese, atını sürer, yürür. İzin istese buyur edilip, izin verilmez, birine hasta olup şefaat etse kabul edilmez. Güzel. Evet. Başka kardeşlerden Vedat okur musun? Ebu Burayr radıyallahu anh rivayetle sahib hadis söyledi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, dinarın kulu helak olmuştur. İrham'in kulu helak olmuştur. hamise bir çeşit elbisenin kulu helak olmuştur. Hamile, döşek göbeğe ve benzeri eşyanın kulu helak olmuştur. Böylesi istediği verilse boşluk olur, sevinir. Şayet mahrum edilse kızıp öfkelenir. Helak olup yıkılmış, ne isterse ters yüz olmuştur. Bir yerine diken batsa onu çıkarmaya dahi tekadı yoktur. Allah yolunda atının dizginlerini kavrayan, saçı başı dağınıp olup ayakları toza toprağa bulanmış... Okulun hali ise ne güzeldir. Nübet tut denirse nübet tutar. Sür denilirse atını sürer, yılır. İzin isterse, izin istese buyur edilip izin verilmez. Birine vasıta olup şefaat etse şefaatî kabul edilmez. güzel. Evet kardeşler hadisimiz Ebû Hureyre radıyallahu anh'dan geliyor. Hadis İmam Buhari'nin sahihinde rivayet olunan bir hadis. Hadisin zaten ilk iki cümlesi bizim konumuzla alakalı. Taise Abdul Dinar, Taise Abdul Dirham, Taise Abdul Khamesa, Taise Abdul Khamilah in ertir radia, ve innem yutta sakhte. Buraya kadar bizim aslında konumuzla alakalı yerdir. Yani burada Peygamber Aleyhissalatu ve Salam çarpıcı bir noktaya değerli kardeşlerim değiniyor. Dinarın kulu helak olmuştur. Bakın dikkat edin yani paraya tapanlardan haber veriyor. Dinarın kulu. Dinar bir para birimi o dönemlerde. Dirhemin kulu helak olmuştur. Yani şöyle diyebiliriz. Doların kulu helak olmuştur. Euronun kulu helak olmuştur. Değil mi? Örnekler çoğaltıla bilinir. Hamisa bir çeşit elbise. Elbise, tekstil ürünlerinin kulu helak olmuştur. Konfeksiyona tapan, mağazaya tapan bir nevi değil mi ayeti? Hadisi bu çerçevede anlayabiliriz. Helak olmuştur. Hamile, döşek eşyanın kulu helak olmuştur. Şimdi hadiste kardeşlerim paraya tapan bir insanın, kulluk eden insanın konumu anlatılarak dünyayla alakasını kesmiş, Allah'la alakasını kesmiş, Parayla alaka kurmuş, ahireti unutmuş bir insan burada anlatılıyor. Bu kimse her şeyini paraya dayandırmıştır kardeşlerim. Para yoluyla hayatını devam ettiren insan. Bu kimse dünyada severken, kızarken, razı olurken, düşünürken, bir iş yaparken, iyilikte bulunurken, kötülükten sakındırırken sadece ve sadece para için yapar her işini para üzerine bina eder. Sevgi, dostluk, kardeşlik, beraberlik, komşuluk, alaka, konuşma, kızma, küsme ve benzeri toplumsal her işi sadece para üzerine bina eden kimsedir. Peygamberin haber verdiği insan bu. Yani dirhemin ve dinarın köleliğini yapanlardan haber veriyor. Dünyaya Tapanlardan haber veriyor. Varsa yoksa böyle bir insan için para vardır. Bunun dışındaki tüm varlıklar değersizdir. Her konuşmasında para ve mal. İnsana bakarken para ve mevki bakımından bakar. Parası olanla dost olur, olmayanla düşman olur. Zengini sever, fakiri horlar, ayıplar. Ona göre dünyada tek ölçek kıstas paradır. Para olduğu yerde izzet var, onur var, şeref var. Parası olmayanlarda da onur ve izzet yoktur felsefesine inanır. Tam bir paranın kulluğunu, köleliğini açık bir şekilde yapar. Parasına göz koyanı siler, süpürür, atar. Parasını bölüşmek isteyenlere tavır olmaktan bile haz duyar. Parası üzerine konuşmaz, pazarlık etmez. Şerefin, izzetin parada olduğuna iman eder. Kazandığının, mülkünün, karının bile sadakasını infanı vermez. Ne yapar? Zekatını vermez. Hepsini hayrı meşru yollara kullandığı gibi o yollara da kullanmasa biriktire biriktire Ölür gider ama o para geride kalır. Ne kendine fayda verir ne de başkalarına. Dolayısıyla her kuruşun hesabını yapar. Her kuruşunun ve böylece para sevgisi bunda bir kulluk makamına erer. Allah unutulur. Allah'ın dini, emri, hükmü, onun emir ve hükümlerinin insanlara aktarılması. Bütün bunları unuturlar. Ne yaparlar? İşlerini, güçlerini Paraya bağlanlar Öyle ki bazı insanlar gözlerin açtığında doların, euronun bugünkü fiyatının ne olduğunu değerli kardeşlerim sormakla başlıyor. Bakın bütün haberler saat erken vakitte ekonomi haberleriyle başlar. İnsanlar bu haberlerle ne yaparlar? Paranın kölesi haline getirirler. Kulluk yapmaları onlardan beklenir. Sabah erken vaktinde köleliğe başlayanlar. Akşama kadar çalışa çalışa kölelik ederler. Akşam da geldikleri zaman kazandıklarıyla da gayrı meşru haramlar edinirler kardeşlerim. Öyle ki bakın bu para, bu kötü kulluk, bu şirk içerikli kulluk insanların arasında bağları bile keser. Parası olduğu için birilerinin yüzüne bakar, parası olmadığı için de onların yüzüne bakmaz. O yüzden kardeşlerim bakın Peygamber burada. Dünya hayatına meyleden paraya tapan ahireti unutan Allah rızasını gözetmeyen böyle bir insanın ne diyor bakın açık bir şekilde ta ise Abdü Dinar yani Dinar'ın kulu helak olmuştur neden helak olmuştur gece gündüz parayla alakalı işi gücü parayla kalbi neyle taalluk ediyor parayla ekonomiyle Allah'la bağları bitmiş kulluk bitmiş. Ona kölelik bitmiş. Ben size soru sorayım. Kişinin kalbi Allah'la beraber olmazsa kim olur? İlle bir varlıkla olur. O varlık ister makam, ister mevki, ister idari bir yönetim makamı olsun, ister para olsun. Kimileri de filmin kölesidir, kulluğunu yapar. Kimileri zenginliğinin kulluğunu yapar. Kimileri sanatçıların kulluğunu yapar. Kimileri müzik dinleyerek, yani müziklerin, sanatçıların, değil mi şarkıcıların kulluğunu yapar. Sadece yani kulluk ve kölelik bir ne diyelim dinar veya dirhem paraya olmuyor günümüzde bugün futbolun bile kulluğunu yapan insanlar var yok mu kardeşlerim yani kısacası aslında bundan örnekle yola çıkılarak tüm bizi Allah'tan uzaklaştıran Allah'a kullukla bağımızı kesen ne varsa tümü bizim köleliğimizi yaptığımız şeyin adıdır kulluğunu yaptığımız şeyin adıdır onun adı nedir mağbuddur mabut. Allah'tan başka edindiklerimizdir. Allah'tan başka tapındıklarımızdır. Allah'tan başka yücelttiklerimizdir. Allah'tan başka yani önünde eğilip büküldüğümüzdür. Belki eğilip bükünmüyoruz, doğru secde etmiyoruz ama onların izlerini, yollarını, eğilimlerini doğruladığımız müddetçe onların kulluğunu ve köleliğini yapmış oluyoruz. İşte bu kimse paraya kulluk eden kimsedir. Peygamberin vasfettiği insandır. Bu yapmaz Allah'a yapma, Allah yapması gereken kulluğu terk etmiş, paraya kulluk etmeye, bütün gece gündüz düşüncesini paraya veya dünyalık bir şeylere bağlamış insandır. Tabi bu cümleden tüm dünyada çalışan Müslümanları kastetmedi. Dünyada çalışmanın da, gayret etmenin de, aklı kullanmanın da, ekonomiyi güçlü kılmanın da önemi olduğunu biz biliyoruz. Bizim üzerinde durduğumuz nedir? Allah'a kulluğu terk etmiş, her şeyini dünyaya bağlamış insandır. Biz öyle softa kılıklı insanlar değiniz, yobaz mantıklı insanlar değiniz. Naslara bağlılığımız aklı komple reddetmemizi getirmiyor. Dünyadan da masibimizi ahirete köprü olması için talep ediyoruz. Bunda bir sakınca yoktu kardeşler. Mualla bu kimse paranın köleliğini yapıyor. Hadis bize bunu öğretiyor. Hadiste bize yani konu başlığımızla alakalı önemli olan yer neresi? Neresi yani? Hadisin neresinde delil var? veya yani bu hadis bize hangi boyutta bu başlıkla alakalı bir yer kuruyor? Evet Musa. Hocam hadisin her tarafında hep kuruluk eder diyor ya. Hı hı. Yani paraya, dirheme, giysiye hı hı. hep kuruluk etmesi bir dünyalı işleri. Ben inanmadım yani. Evet. Güzel. Başka daha net bir ifadeyle. Evet Zeynep Allah'tan başkasına mağbul edilmiyor hocam diye. Evet. Güzel. Yani Allah'tan başka edindiğimiz şeyler mağbullar. Yani bu para da film de olur, sanatçı da olur, müzik de olur. Evet Abdullah. Hocam burada hadiste sayılan şeyler hep dünyalıktır ve bunların kulu olan da helak olmuştur Allah Rasulü. Burası hocam. Güzel. Allah razı olsun. Evet Muzaffer hocam. Hocam bu konuyla alakalı bir kitap okuduğum bir şeyi bununla alakalı da Rezil Hoca'nın kitabını okudum diyor bir insan vardı parayı çok severdi korkusundan evlenmedi paramı elimden diye kimseyi de dostla tutmadı ve diyor bu altın biriktirdi zaman geldi ölecek dedi ki diyor ben senin uğruna bu kadar çalıştım çabaladım seni giderken beraber götürmem gerek götürürüm dedi. Ve diyor yanına bir kap yağ aldı. O altınları diyor yağa batırdı, batırdı, yutmaya çalıştı. Aman Allah. <gülüyor> diyor hep yuttuk, şöyle bir ses çıkardı ki o böyle şeyler gibi örüyordu diyor. Bir kısmını yuttu, bir kısmını yutamadan diyor öldü gitti. diyor Tam bir kölelik yani. Tam bir kölelik doğru. Yani işte bu güzel. Diyor, Peki kardeşte Allah razı olsun dikkat edin, dikkat çekilen konuma bir konumuzla alakalı. Biz dedik bu konumuz çok kısadır dedik ama bu konu en uzun oldu. Eyüp. insanın ahiret ameliyle dünyayı istemesinin şimdiden olduğu. Üzerinde durduk. Kişi amelini arz ederek dünyalık bir talepte sevapta bulunursa ameli boşa gider üzerinde durduk. iki. Müslümanların evet. söz konusu ayetlerinin tesirinin konuya ışık tutuşu. Evet. Yani kafirler dedik dünya hayatı için amel ederlerdi. Eğer Müslümanlar da böyle amel ederlerse dünya için amelleri boşa gideceğini hatırlattım. Üç. Müslüman bir insanın da tuttuğunu sebebiyle dinarın kulu, dirhemin kulu, elbisenin kulu diye isimler güzel bir masum. Güzel. Yani kişi Müslüman olmakla Sanki dinarın köleliğini, kulluğunu yapamaz mı? Yapar, bal gibi yapar. Nice ben Müslümanım deyip de paranın kulluğunu yapan nice insanlar var. Yok Müslüman olduğu için paraya kul edinmiş insan diyemeyiz dememiz mümkün değil. Nitekim Peygamber'in burada kastettiği Müslüman ama bununla beraber ne yapıyor? Gidip paraya kulluk ediyor. Bu paraya kulluk yerine göre küçük şirk yerine göre büyük şirktir. Tamam mı kardeşler? Yani o kişinin konumuna göre dört isimlendirmenin o kimseye istediği gördüğü razı olup sevilmesi şey mahrum edilse öfkeler onun adını açıklanmış evet yani böyle bir insan bu dünyanın özellikle paraya kulluk eden insanları e, Allah verirse razı olurlar vermezse Allah'a gazaplanırlar öyle değil mi bazıları var Allah'ı hesaba çekenler bile var Allah diyor adil olsaydı diyor eşit dağıtımda bulunurdu sabancı çıkmazdı koç büyümezdi bizim gibiler de diyor böyle fakir kalmazdı. Yani subhanallah tabi biz koçtan ve sabancıdan da razı olan insanlar değiliz. Kapitali zihniyetlerden ve onların borozamlarından razı değiliz. Ancak şu bir gerçek Allah subhanahu ve ta'ala kişilere mülkiyet hakkı vermiştir. Kişide helal daireden kazandığı müddetçe dünyanın en zengin olmuşsa bunu kimse hesaba çekemez. 5. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabı hakkında rüyadan endişe etmesi seninki ayrı hocam ya Muzaffer hocam 5 sen başka yerim okuduğun okudun yoksa Allah Allah peygamber sallallahu aleyhi ve sellem böyle hakkında helak olup yıkılmış ve istediğiniz tercih olmuş demesi evet Fatih kardeş e seninki de değişik güzel Peki 5. madde Peygamber sallallahu böylesi hakkında helak olup yıkılmış ne istese tersis olmuştur demesi yani paraya kulduğundan dolayı onun helak olduğunu dünyada kaybettiğini ve ahirette de zaten bütünüyle kaybettiğini haber veriyor. 6. madde kahverengi kitaplardan devam edelim. 6. Ahmet <gülüyor> Yine onun onu sarıları arasında bir yerini diken bassa alıp ancak çıkarmayı dahi tam. Sözü. Evet. Hadisin devamında böyle bir şey vardı. Onun ayağına bir diken bile batsa, gücü bile, takati bile yetmez. Bu kadar ki aciz. Allah'ın kulluğunu terk etmiş. Paranın kulluğunu devam ettirmiştir. Yedinci madde son madde. Evet Davut. Allah yolundaki mücahitin sözlerine konulacak vasfıyla bugün de sözlerine. Evet. Hadisin sonunda tabi mücahit bir insanın Allah yolunda Ayağına bir çamurun ve tozun bulaşmasının bile ecir getirdiğini haber veriyordu. Tabii biz konumuzla alakalı olan bölüme değindik ve burada mücahidin vasfının övülmesi bir başka güzellik. Burada kalalım hafif ya izin verirse daha önemli bir konuya değineceğiz. Yani Allah'ın helal kıldığının haram kılınması yahu haram kıldığının helal yapılması hususlarında alim ve yöneticilere itaat eden kimse onları Rablar edinmiş olur babı inşallah kısmet olursa Allah ömür verirse burada olacağız. Subhani kallahu melebi hamdik şedü ennâ ve astâfruka ve املئي الآفاق خيرا وسلام ترتوي فالكل يروى في العطاء